Merhaba, Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkilisi Eva Müller yeryüzünde bulunan ormanların insanlığın refah ve sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO'nun direktörü olan Eva Müller, ormanlardaki ağaçlar ve bitkilerin özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlar için doğrudan besin, yakıt ve gelir kaynağı olduğunu hatırlattı. Müller, Roma'da gerçekleşen ormancılık toplantısında yayınlanan rapora dayanarak Ormanların dünyadaki biyolojik çeşitliliğin %80'ine barındırdığının tahminini aktardı. Birleşmiş Milletler Dünya Ormanlar Haftası nedeniyle yayınlanan raporda sektörün ilgisini ağaçlardan ziyade insanlara yönlendirmesinin zamanının geldiğini söyledi. Bu sayede ormancılık dünyasının artış gösteren taleplerine uyumlu şekilde gelişme gösterirken orman kaynaklarının daha doğru yönetilebileceğini belirtti. Tabii ki ormanlara kaynak değil Varlık demek herhalde çok daha doğru olacak. Yoksa kaynak gibi gördüğümüz zaman ormanların ortadan kalkacağı, biyolojik çeşitliliğin yok olacağı aşikar. Raporda şu ifadeler yer alıyor. Dünyanın her yerinde tarım ve hasat amaçlı ormancılık kırsal kesimde yaşayan insanların geçimine büyük katkı sağlar. Maddi gelirin yanı sıra kırsalda yaşayan insanların besin ve enerji ihtiyacını da karşılar. Raporda ormanların kırsal kesimlerdeki ekonomik kalkınmaya sağlayabileceği katkıdan bahsedilirken bu katkının yerel ve ulusal ekonomiyi daha çevre dostu açılımlara teşvik edebileceğini söyledi. Ormanların aynı zamanda doğal hizmetler sağladığını ekleyen FAO direktörü Müller, bu hizmetlerden bir tanesi olarak ağaç kökleri sayesinde şeklini koruyan ve kırsal kesimlerde temiz, tatlı su taşımakta önemli rol oynayan su kanallarını örnek gösterdi. Muğla'nın Ortaca ilçesi, Dalyan mahallesinde bulunan dünyaca ünlü İstuzu plajının belediyeden alınarak özel bir şirkete verilmesine tepki gösteren İz tuzu kumsalını kurtarma platformu yani İKUP ve çevre halkı 400 kişinin katılımıyla sahilde bir insan zinciri oluşturdu. Karara tepki gösteren topluluk İz tuzu kumsalına ilişkin her türlü işlemin iptal edilmesini aksi halde eylemlerine sürdüreceklerini belirtti. İz tuzu kumsalını kurtarma platformunun başını çektiği, çevre halkının desteklediği aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu 400 kişi Dalyan mahallesinde bulunan dünyaca ünlü İz tuzu plajında bir araya geldi Eyleme Muğla Milletvekilleri Ömer Suha Aldan, Nurettin Demir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz da katıldı. Topluluk sahilde, istuzu halkındır, halkın kalacak, İstuzu'nu vermeyoz sloganları attı. İstuzu'na sahip çıkalım, istuzu çocukların geleceğidir, İstuzu peşken çekilemez, pankartları taşındı. İstuzu sahilini işletecek şirketin ihaleden iki gün önce kurulduğunu belirten İKUP sözcüsü Binnaz Ceylan, 12 Haziran 2014'ten sadece 2 gün önce 10 Haziran 2014 tarihinde kurulmuş bir anonim şirkettir. Belediye ile en fazla 3 yıllık sözleşme yapılırken bu şirket telefon ihalesiyle ile 8 yıl için sözleşme yaptı. Ne bir ilan, ne bir duyuru, ne şartname, ne yeterlilik sorgusu hepsinden muaf olan ama görünüşe göre telefonu nasıl kullanacağını bilen bir şirket var karşımızda. Bu şirketin faaliyet alanı içinde planör, delta kanat, sörf tahtası, su kayağı, golf sopası, kamp malzemesi, saha oyunları için malzeme, oyuncak var. İstuzu kumsallarının vizyonu bu mu olacak? Jetski, muz, su kayağı mı göreceğiz kumsalımızda? Bakanlık bu kumsalı böyle mi koruyacaktır diye konuştu. Doğal güzelliklerin sadece eğlence ve insan için var olduğu anlayışının bir tecellisi diyelim. Umalım bu yanlıştan dönülsün çünkü iddia edildiğine göre... Bunun veriliş şekli de hiç de geleneklere uygun değil. Artvin Şavşat ilçesine bağlı Veliköy köyünde Mirya Deresi ve Mensurat çayı üzerinde kurulması planlanan Armutlu HES projesi için yöre halkının Rize İdare Mahkemesi'ne açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme heyeti bölgede bilirkişi incelemesi yaptı. Bölge halkı bilirkişi heyetini yol boyunca yan yana dizilerek HES karşıtı sloganlarla karşıladı. İnceleme sırasında vadide oturma eylemi yaptı. Arten Enerji tarafından yapımı planlanan 12.61 MW kurulu gücündeki Armut Armutlu Regülatörü ve HES projesi ki oldukça küçük bir santral bu, yöre halkı bu konuda yargıya başvurdu. Rize İdare Mahkemesi'ne açılan dava mahkeme heyeti geçen ay yürütmeyi durdurma karar vermişti ve bölgede bilirkişi incelemesi için de karar aldı. Bölgeye dün gelen bilirkişi heyeti yol boyunca yan yana dizilerek HES'çi şirket şarşatı terk et sloganları atarak karşılayan yöre sakinleri Bilirkişi incelemesi boyunca HES yapılması planlanan vadide oturma eylemi yaptı. Şavşat derelerinin kardeşliği platformu adına konuşan Güngör Tekgümüşte vahşi kapitalizmin parasına para katmak için sözde enerji üretimi bahanesiyle binlerce HES, onlarca termik ve nükleer santral projesini, zehir ve ölüm saçan madencik çalışmalarını, yüksek gerilim hatlarını, taş ocaklarını, kanser virüsü gibi bütün vadilere enjekte etmeye çalıştığını belirtti. Küçük HES politikalarının değiştiğini, Ve artık halkla karşı karşıya gelmeyeceğini beyan eden devlet kurumları anlaşılan politikaları uygulamaya hala koyamıyor. Bu konuda umuyoruz Orman ve Su Bakanlığı artık gereken adımları ivedilikle atacaktır ve bu şekilde vatandaşla HES'çiler karşı karşıya gelmeyecektir. Doğamız korunacaktır. Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın.